Celil de katibine şiir yazdırmaktaydı. Tam o esnada bir cenaze göründü. Bunun üzerine Celil durdu ve sonra şöyle dedi: Vallahi bu cenazeler beni ihyarlattı. Sonra şu şiiri okudu: Bize doğru gelen cenazelerden korkuyoruz. Geçip gidince de tekrar eğlenceye dalıyoruz. İçine kurt dalan bir koyun sürüsü gibiyiz. Kurt gidince